Rusya'dan Murat Bey kardeşimizin sorusu, babamın ellerinde ekzema denen bir hastalık var. Su değdiği zaman daha da artıyor, ağrıları da şiddetleniyor. Bu durumda nasıl abdest alınacak? Teyemmüm alınsa bu durumda olur mu? Evet. Şimdi eğer hastalık nedeniyle yıkayamıyorsak elimizi üzerine mesederiz. messettiğimiz zaman da su değince zarar veriyorsa o kısmı atlarız. Yani zaten üzerinde bir, eğer bir bez gibi sarılı bir şey varsa hı hı. bezin üzerinden mesederiz. Ee, değilse yani böyle sadece şöyle mesetmekle e, bir zarar olmuyorsa mesederiz. Eğer mesettiğimiz zaman tabii ıslak elimiz hı hı. yine ıslaklığı değmiş oluyor. O da zarar veriyor ise o takdirde derim ki elin içinde yoksa içini şöyle yıkarız. Üstüne dokunmayız. Hı. Yani nereye kadar yıkayabiliyorsak orayı yıkayacağız. Tabii. Yani yıkayabildiğimiz kadar kısımlarının hepsini yıkarız. Yıkaması işte zarar veriyorsa mesederiz. ederiz. Mesh zarar veriyorsa o zaman o kısım yani zarar gören kısmı atlarız. Yani o bölümü işte teyemmüye yapsak gibi farklı bir yoruma gitmeye gerek yok değil mi? İşte teyemmüye Yani Önce diyelim sargı varsa hı hı. sargının üzerine mesedecek Sargı yok. Eczema'da sargı olmaz. de evet. ellerin üstünde olur. İç kısmında olmaz. Hı hı. Şimdi iç kısmını yıkarız. Tamam. E, üstünü e, suyla yıkayamayacağımıza göre e, mesh imkanı varsa ıslak elle şöyle mesederiz. Ama bu mesettiğimiz zaman da su değiyor. Değil mi ıslak elim? Üzerine değdirdiği zaman da Islanıyor. Bu da e, eklemeye zarar veriyorsa, yani elimizin içini şöyle yıkarız, bileklerden yukarısını yıkarız. Oraya dokunmayız. Evet. Peki yani, hocam sargılı durumda nasıl olacak? Sargılı durumda üzerine mesedeceğiz. Mesela ayaklarda e, sargı şey bak, olduğu zaman yarısı şimdi, sargılı yarısı açık oluyor. Açık olan kısmı yıkayacağız. Hı hı. Sargı olan kısmı çözüp yıkama imkanı varsa çözeceğiz, yıkayacağız. Hı hı. Ama çözüp çözme imkanı yok çözdüğümüz zaman işte yarası iyileşmeyecek veya iyileşmesi gecikecekse hı hı. bu takdirde sargının üzerine şöyle mesediyoruz bildiğimiz işte yani diyelim ki şunu sarıp böyle dersek şöyle mesediyoruz. Evet.